Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ebmâ ba'd. Biz bir önceki dersimizde en son dedi ki işte Yezid hilafete seçildi. Emevilerin başına geçti. Hüseyin Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Zübeyr Abdullah İbni Abbas Bunlar da işte Mekke Medine civarlarında yaşıyorlar Ve dedi ki Mekke ve Medine'deki insanlar bu durumdan ciddi anlamda rahatsızdır i̇şte Kufe ve benzeri ve bunlardan birini Kendilerine baş olaraktan görmek istiyorlar Şimdi bu konuya girmeden önce Tarih kitaplarında aktarılan bir rivayet var Önce onu anlatayım Ondan sonra konuya girelim inşallah Şimdi bu Hasan radıyallahu anh sulh yapıp Mekke'ye döndükten sonra Kufeliler sürekli buna ve Hüseyin'e mektup yazıyorlar. Tabi kim Kufede kimler var? Abdullah ibn Sebe ve Tayfesi Kufede. Sürekli Hasanla Hüseyin'e mektuplar gönderiyorlar. Mektupların içeriği şu, yani artık zaten iş bitmiş. Ee, Hilafet Emevilerde kalmış. İşte sizler hilafeti hak eden insanlarsınız. İşte bunlar zalim olan insanlardır sizin bu işin başına geçmeniz lazım ve benzeri bu tarzda mektuplar yazıyorlar. Hatta birinde artık Mekke'nin valisi çok rahatsız oluyor bunlar. Yani sürekli Kufellerden mektup gelince, bunu Muaviye radiyallahu anh'a şikayet ediyor. Diyor ki böyle bir durma. o da diyor ki Hüseyin'i rahat bırakın. Yani hani baskı yapmayın, üzerine gitmeyin diye rahat bırakmalarını söylüyor. Bir gün bu mektuplar sürekli gelince, Hasan radıyallahu anh kendi yanında bulunan insanlara diyor ki Vallahi ben bu mektupların hiçbir kıymetinin olmadığını biliyorum. Ve Kufelilerin de nasıl insanlar olduğunu biliyorum. Hani bunları söylüyorlar ama bunların ehli olan insanlar değillerdir. Hasan onları iyi tanıyor. Hüseyin'e işaret ederek diyor ki ben bu mektupların bunun için fitne olmasından korkuyorum. Yani hani bunun ayağını şey yapabilir, kaydırabilir diye Hüseyin radıyallahu anh'a işaret ediyor. Zaten Hasan'ın vefatıyla beraber bu mektuplar iyice sıklaşıyor. Yani Artık böyle açıktan biat mektupları gelmeye başlıyor. İşte, Ey Hüseyin biz sana biat ediyoruz. Bu hak sizindir e, şeklinde şey yapıyorlar. E, taleplerde bulunuyorlar. Şimdi Kufe bir taraftan, Mekke Medine ahalisi bir taraftan bu dört tane insandan bir şeyler bekliyorlar. Bir adım atmalarını bekliyorlar. Abdullah İbni Abbas ile Abdullah İbni Zübeych, Abdullah İbni Abbas ile Abdullah İbni Ömer Yezid'e biat ediyorlar ve camide imamların arkasında namaz kılmaya başlıyorlar. Yani Yezid'in tayin etmiş olduğu imamlarla beraber namazlarını kılıyorlar. Doğal olarak halkın gözünde yeni oluşan hilafeti meşrulaştırmış oluyorlar. Yani bu hak bir hilafettir. İtaat etmemiz lazım, biat etmemiz lazım diye bu mesajı veriyorlar insanlara. Fakat Abdullah İbni Zübeyr ve Hüseyin için aynısını söylemek mümkün değil. Bir, biat etmiyorlar. İki, namaz kılıyorlar çünkü tekfir etmiyorlar. Namaz kılıyorlar fakat kerhen kılıyorlar. Yani hani böyle isteyerekten, giderekten kendi istekleriyle değil keseninle ve açıktan açığa Yezi'nin halifeliği hak etmediğini, buna yönelik Müslümanların bir şeyler yapması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer olacakları anladığı için bu ikisine nasihat etmeye başlıyor. Yani bak, Ali radıyallahu döneminde çok kan döküldü. Hasan radıyallahu an döneminde kan döküldü. gelin yapmayın. Bir de şimdi insanlar şunu da yavaş yavaş görüyorlar. Şimdi ne zaman ki bu ikilik bitince, mesela yeni fetihler başlıyor, ta Konstantiniyye'ye bile fetih düzenliyorlar ee, mesela. Yeni fetihler başlıyor, mesela haricilerin iyice gücü azalıyor. Yani birçok yerde hariciler mağlup ediliyorlar. Refah seviyesi anında yükseliyor. Yani ikiye bölünen İslam ümmetinin şeyi tek bir elde toplanınca, insanların refah seviyesi yükselmeye başlıyor beraberinde. Bunu da görüyorlar. Yani o fitne günlerindense diyorlar, şu içinde yaşamış olduğumuz günler daha hayırlıdır diye. Tabi Hüseyin'e üst üste, üst üste, üst üste mektup geliyor. Artık daha son mektuplar da şey yani bırak, gel, başımıza geç, ayaklanalım şeklinde. Tabi Hüseyin radiyallahu anh öyle amcasının oğlunu çağırıyor. Amcasının oğlunun ismi Müslim İbni Akil. Müslim İbni Akil. Akil biliyorsunuz Ali radiyallahu anh kardeşlerinden bir tanesi. Akil İbni Ebi Talip. Onun oğlu olan Müslim'i çağırıyor. Ey Müslüm diyor böyle böyle bir durum var. Ben seni oraya gönderiyorum, sen git, bana da haber et, durumu ben ona göre geleceğim veya gelmeyeceğim. Müslim oraya gidince, Müslim'i bir evde ağırlıyorlar, tam 12.000 tane adam Müslim'e biat ediyor. 12.000 tane adam Hüseyin adına Müslim'e biat ediyor. Şimdi Müslim, problem şurada, Müslim Kufelileri hiç tanımıyor, yani, yani meseleleri bilmiyor. O da böyle çok, içi dolu mektuplar yazmaya başlıyor. Yani burada şöyle bir topluluk var, böyle istekli bir topluluk var, biz bunlarla Şam'ı yerle bir ederiz tarzında. Hüseyin radıyallahu anh'a mektuplar gönderiyor. Hüseyin radıyallahu anh bu mektupları alınca, yola çıkmaya karar veriyor. İlk yola çıkmaya karar verdiğinde, birçok insan nasihat ediyor. Yani Hüseyin'e bak gitme, diyorlar. Ama dört tanesi hususen nasihat ediyor. Evvela Abdullah ibn Ömer. Yani Abdullah İbni Ömer geliyor diyor ki, ey Hüseyin sen nereye gidiyorsun? Sen bunların senin babana neler yaptığını, bunların senin abine neler yaptığını bilmiyor musun? E Kuflilerin. Nasıl sen bunları bile bile bu insanlara gidersin diye. Bak gel bunlara şey yapma, bunların yanına gitme diye nasihatte bulunuyor. O da diyor ki, ey kardeşimin oğlu inanıyorum ki sen bana nasihat ediyorsun. Fakat ben bu konuda kararlıyım, mutlaka gideceğim. Abdullah İbni Zübeyir çıkıyor bu sefer karşısına. Abdullah ibn-i ile Hüseyin radıyallahu anh'ın kafası da uyuşuyor. Yani ikisi de zaten cengaver, ikisi de savaşçı. Kal burada diyor, burada bir şeyler yapalım. Yani en son bakıyor, kesin niyet etmiş gitmeye. İnsanların en hayırlıları buradadır. Ve sen de bu insanların en hayırlısısın, Peygamberimizin torunusun e diyor. Sen bu insanlara bir söz söylesen, senin sözünü dinlemeyecek hiç kimse yoktur diye. Hüseyin radıyallahu anh da diyor işte, buranın insanı... Hareket yok buranın insanında. Yani bir şey yapmıyorlar, adım atmıyorlar ama oranın insanı hareketli. Böyle bir talepleri var. Ben oraya gideceğim diye. Abdullah İbni Abbas en çok bu konuda uğraş veren, yani hatta yola çıktığında da gelip yolda da onu durduran, yolda da nasihat eden tekrardan, Abdullah İbni Abbas çoğu defa yanına geliyor, gidiyor. Gel bu kararından vazgeç. Aynı gerekçeleri sayıyor. Yani Kufa ehli haindir. Senin babana yapmadıkları kalmamıştır. İki en son diyor, madem karar verdin, kesin gideceksin o zaman tek başına git. Yani çoluğunu, çocuğunu, karını, kızını yanına alma diyor. Buna müsaade etmeyiz diye. Tek başına git. Bak eğer durumlar senin umduğun gibi olursa arkandan çoluk çocuğunu senin yanına gönderir. Vallahi diyor ben korkuyorum ki nasıl ki bunlar buraya dikkat edin. Osman'ın çocuklarının gözünün önünde Osman'ı katlettiler. Ben korkuyorum da senin de karının çoluk çocuğunun önünde seni katledecekler diye. Oraya gitme diyor. Tabii işte hani Allahu ve meşaa'a Allah neyi takdir etmişse o olacak. Ben gideceğim diyor. Yola çıkıyor. Yola gidiyor. Hatta yoldayken Hüseyin radıyallahu anh, bir tane şairle karşılaşıyor. Şaire soruyor, arkanda ne bıraktın diyor. Yani Kufe ehlinin durumu nasıldır? Ey imam geri dön diyor. Vallahi o kavmin gönülleri seninle beraberdir ama kılıçları Ümey oğullarıyla beraberdir diye. Gönülleri, seni seviyorlar, istiyorlar ama <gülüyor> bir karışıklık olsa, Ümey oğulları daha fazla olduğu için hemen kılıçlarıyla onların yanında yer alacaklar diye. Bunu söylemişken bir şey hatırladım, onu da aktarayım. Abdullah ibn Zubeyr, Abdullah ibn Abbas Hüseyin'e aslında çok önemli bir şey söylüyorlar. Madem diyorlar bu adamlar bu kadar Emevi oğullarından nefret ediyor, ne onları başlarına vali kabul edip onlara vergi veriyorlar? Onlara zekat veriyorlar diye. Eğer bunlar bu kadar kalabalıksa ve gerçekten Emevilere karşı e, hilafetten dolayı, Ehlibeyt'ten dolayı bir düşmanlıkları varsa, niye senin babanla abin çıkar çıkmaz hemen Emevileri kabul ettiler? Hani bunlar sağlam değil demek istiyor. Tabi Abdullah İbni Hüseyin radıyallahu an hiç anlamaya yanaşmıyor. Yani niyeti de yok zaten. Yoluna devam ediyor. Tabi bu onun şeyden çıkışı. Mekke'den veya Medine'den çıkışı. Sürekli ama mektuplar geliyor. Yani bu arada bile mektuplar gelmeye devam ediyor. Bu Kufe'de neler yaşanıyor peki? Şimdi Kufe'ye Müslim İbni Akil geldiği zaman insanlar çok kalabalık kalabalık bunun yanına gelince oranın valisi Nuhman İbni Beşir yani sahabelerden bir tanesi. Yezid bakıyor, Nurman i̇bn Beşir şey yok, yapmıyor. Yani pek bu konuya ehemmiyet göstermiyor. Hani gerekli rapor yazmıyor, Müslüm'den çekinmiyor vesaire. Onu azlediyor görevinden. Onun yerine Ubeydullah i̇bn Ziyad'ı gönderiyor. Yani hem ahlak olarak, hem din olaraktan gereksiz bir yaratı oraya gönderiyor. Zaten ona anlatacağım yani neler yaptığını. Ubeydullah i̇bn Ziyad, vali olur olmaz. İlk bu adam kimin evinde toplantı yaptı diyor. O adamı yakalayın bana getirin diyor. Adamı yakalıyorlar. Abdullah ibn Ziyad, Öbeydullah Ziyad'ın yanına getiriyorlar. Müslim ibni Akil gelmiş diyor. Hüseyin adına buralarda bir topluyormuş diyor. O kesinlikle ev sahibi diyor. Ben Müslim ibni Akili tanımam. Yoldan geçen bir misafir olarak ibni Sebil olarak kapımı çaldı ve evime girdi diyor. Tabi işkence yapıyorlar. Ee, Tabi şahit getiriyorlar. Asıl buraya dikkat edin yani o evde o toplantıda bulunan. Kufa'lilerden, biat edenlerden bir grubu getiriyorlar. Tabi grubu getirince adam iktidar ediyor. Yani evet diyor, böyle böyle bir şey benim evimde oldu. Ubedullah ibn-i ki bunu hapsedin. Bunun hapsedildiğini duyunca, insanlar bunu öldürüldü diye duyuyorlar. Yani şey öldürüldü. Ee, Müslim ibn akili evinde misafir eden adam öldürüldü. Akrabaları hepsi toplanıp saraya yürüyünce, saraydan hayır yaşıyor, işte bakın canlıdır ama hapsetmişiz belli bir sebepten diye, akrabaları geri dönüyor. Müslim ibn Akil diyor ki, fırsat bu fırsat. Hani madem kalabalık toplanmış, yanında 4000 tane insanla beraber gidip şeyi kuşatıyor. Vadilik konağının etrafını kuşatıyor. Gaye şeyi almak, ev sahibini almak ve beraberinde işte olursa eğer yönetimi de onların elinden alıp, Hüseyin zaten yolda haber vermiş ben çıktım diye ona teslim etmek. Şimdi sarayın etrafını kuşattıkları zaman, Ubeydullah ibn-i Ziyad diyor ki, bana bu kalabalığın hangi kabilelerden olduğunu bir listesini çıkarın. Yani bu kalabalıkların kabileleri kim? Bakıyorlar işte diyelim ki A oğulları, B oğulları, C oğulları, bunlar. Gidin diyor, bana bunların bütün liderlerini getirin. Kabilelerin liderlerini, sözü dinlenen adamları getirin. Onlara tabi bazı vaatlerde bulunuyor. Size şu kadar para veririm, hani bu işi halledersek şöyle şöyle serbestlikleriniz olur diye. Ne yapacağız karşılığında? Gidin sarayın etrafını kuşatan akrabalarınızla konuşun, onları sarayın etrafından alın diye onlara şeyde bulunuyor, talepte bulunuyor. Müslüm bir bakıyor, etrafında 500 kişi kalmış akşam olduğunda. Yani o 4000 tane adamın, 3500 tanesi dağılmış, geriye 500 tane adam kalmış. Şimdi geriye 500 tane adam kalınca, bu sefer Ubeydullah İbni Ziyad, bunların içerisinden, o daha önce kendisine haber ulaştıran adamlara, yaygara koparmalarını istiyor. Yani... Hepimizi kesecek, hepimizi asacak falan. En son gece sadece Müslüman birini akıl kalıyor. Yani şeyin etrafında, sarayın etrafında bir tek Müslüman birini akıl kalıyor. O da kaçıyor, bir eve sığınıyor. Ev sahibi de onu satıyor. Yani şikayet ediyor. O beydullah ibn da, benim evimdedir. Şu kadar para karşılığında sana veririm diye onu satıyor. Tabii o beydullah ibn hem Müslüman birini akil şeyiyle diyor, hem de beraberinde orada bulunan işte o ev sahibini. E şehit ediyor. Bu olaya katılan, daha sonra insanları etkileme imkanı olanları da keza öldürüyorlar vesaire Bu şekil, şey kısmı bitiyor. Yani Kufe'deki kısım bitiyor. Şimdi yolda şeye haber ulaşıyor. Hüseyin radıyallahu anha bu işin haberi ulaşıyor. Yani Müslim ibni akili bunlar şehit ettiler. İnsanlar Müslim ibni akili yardımsız bıraktılar diye. Olayın haberi Hüseyin radıyallahu anha ulaşıyor. Bu olay ulaşınca Tam o sırada zaten Emeviler de ordu çıkarıyorlar. Yani o Beydullah ibn Ziyad çok kalabalık bir orduyu Hüseyin radıyallahu üzerine gönderiyor. Tabi problem ne? Hüseyin'in yanında kadın ve çocuklar var. Yani asıl sorun kısmı burası. Hani şimdi sen bir savaşa çıktığın zaman yanında sadece erkekler topluluğu olur. İstediğinle savaşırsın, istediğinle kaçarsın. Sana kalmış. Ama yanında kadın ve çocuklar olduğunda hem dilediğin gibi savaşamazsın, hem de kaçamazsın. yani Kadın ve çocuklar kaçamayacaklarından dolayı hem de kaçamazsın. O da yönünü değiştiriyor. Kerbela dediğimiz yani bugün Irak topraklarında yer alan. Kerbela çöl zaten bir mıntıka. Kerbela dediğimiz yere doğru şeyi çekiyor. Askerlerini veya ailesini çekiyor. Orada iki ordu karşı karşıya geliyorlar. Birkaç defa Hüseyin radiyallahu geri dönmesini söyleseler de ben çıktığım yoldan geri dönmem diyor. Yani bir defa insanlara söz verdim. Buraya geleceğim dedim. Çıktığım yoldan geri gelmem. Teslim olmasını istiyorlar. Teslim de olmam diyorlar. Orada ne olduğu anlaşılmadan savaş başlıyor. Yani daha henüz konuşmalar devam ederken, daha henüz anlaşılmaya çalışılırken, niyedir, nedendir hiç belli olmadan savaş orada patlak veriyor. Tabi bu savaş allah alem, Yani Alem, Allah'ın doğrusunu bilir. İşin içinde sanki gene Sebeilerin parmağı var. Yani nasıl ki Tavhayla Zübeyir'in savaşını onlar başlattı, nasıl ki işte Sıfın savaşını onlar başlattı. Herkese bu savaşı da sanki onlar başlatmış gibi bir şey var bir durum var. Neyse, savaş başlıyor tabii. Hüseyin radıyallahu anh'ın sayısı belli. 70-80 tane adamlar. Karşı taraf bir devletin ordusu. Onlarla savaşıyorlar. Uzun bir çarpışmadan sonra Hüseyin radıyallahu anh da şehit oluyor. Tabii onu da şehit ediyorlar. Bir tane şaki kafasını kesiyor. Yani kılıcı vuruyor ve Ubeydullah bin Ziyad'ın sarayına getiriyorlar. Sarayda Ubeydullah bin Ziyad'ın önüne koyunca şey, Hüseyin'in kafasını onda elinde bir tane sopa var. O sopayla böyle işte burnuna, kulağına, gözüne şey yapıyor. Dokunuyor ve böyle dalga geçiyor yani. Vah vah vah vah saçları da ağarmış tarzında. Böyle bu tip küçümsüyor. Tabi Allah sonra onu helak ediyor. O ayrı bir mesele. O da o şekilde geberiyor zaten. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın torunu bunu yapıyor. Tabi bunu yanına bir de bir ordu verip Ezide gönderiyor. Yani Şam'a. Hani Irak'tan Kufe'den malzemeler Şam'a doğru gidiyor. Tabi Şam'a doğru giderken, Yezid şeyi görünce ağlıyor. Yani e, tabi şöyle, yani bunu ehli Sünnet kaynaklarının anlatımıyla, Şia'nın anlatımı burada tamamen birbirine zıt. Yani Şia'ya göre Yezid de onun kafasıyla top oynatıyor. Hani iki ilk hatta belki biliyorsunuz bizim yaşlılardan top oynamak haramdır e, diye inananlar var. Sorduğunuz zaman niye? Çünkü diyorlar ilk Hüseyin radiyallahu kafasıyla top oynanmış, futbol oradan çıkmış e, diyorlar. Böyle inananlar da var. Bu kimin kaynaklarından geçme? bu şia'nın kaynaklarından geçme. Şia olayı bu şekilde anlatıyor. Fakat eee ehli sünnet kaynaklarında yani tarih kitaplarında gördüğümüz Yezid Hüseyin radıyallahu anh'ın kafasını o şekilde görünce ağlıyor. Yani hani bu bu hale gelmemeliydi. Keşke aramızdaki akrabalık bağını gözetseydi de bunları yapmasaydı e, diyor şey için, Hüseyin radıyallahu anh için ve kadınlarına, çocuklarına yüklü miktarda hediyeler vererekten tekrardan onları güvenli bir şekilde yaşadıkları yere döndürmeye çalışıyor. Bu el üstünde kaynaklarında var olan tabii. Diğerlerinde var olan da dediğim gibi. Yani Hüseyin radıyallahu anh'ın kafasıyla top dahi oynamışlar anlarsak. Şimdi bu olay yaşanınca, yani bu Hüseyin radıyallahu anh'ın katledilmesi meselesi söz konusu olunca zaten e, sebeylere çok büyük bir fırsat e, doğmuş oluyor. Niye? Bir, e, mesele çok duygusal bir şekilde yaşanıyor. Tabii ben, belki şunu düşünebilirsiniz. Bu Kerbela'yla alakalı millet iki cilt, üç cilt kitap yazmış yani. Yani biz niye oranın tafsilatını anlatmadık? Çünkü hepsi şey kaynaklardan gelme. Yani onlar öyle bir Kerbela mersiyesi düzüyorlar ki, yani o iki üç günlük süreyi işte adamlar 30-40 bölüm film çekecek kadar, işte üç dört cilt kitap yazacak kadar uzun uzun anlatıyorlar. Tabii hep onlar anlattığı için yani ortada bir zulüm olduğu kesin. Ehli Beyt'e zulmedildiği, Hüseyin radıyallahu anh'ın katledildiği bunlar hepsi kesin. Fakat e, o arada anlatılan tafsirata su su diye öldüler. Işte su isteyenlere ok attılar. Falan. Allahu alem. Yani hani burasını biz e, doğru mudur, yalan mıdır? İşin bu kısmını bilmiyoruz. Ha Karşı taraf bunu yapacak insanlar mı? Yapacak insanlar. Zaten gözleri dönmemiş olsa Peygamberimizin öptüğü, kokladığı insanlara oklarla, kılıçlarla saldıramazlar. Bu onların kayın olduğunu gösterir zaten. Ama şeyanın anlattığı kadarını yaptılar mı? Orasını şey bilir. E, Allah bilir. Çünkü bir kavme olan düşmanlığımız bize adaletsizliğe sevk etmemesi lazım. Yani yapmıştır, yapmıştır. Hani bunlar öyle adamlar ki onu da yapmıştır gibi. Allahu alem buna dair bir şey söyleyemeyeceğiz. E bu olayın başlamasıyla beraber abiler Abdullah İbn Sebe için artık tam bir fırsat doğdu. Sebeiler için tam bir fırsat doğdu ve itikatlarını insanların arasında artık yavaş yavaş tane tane güzel bir şekilde beraberinde yaymaya başladılar. Şimdi mesela biz diyelim ki şu kısmı anlattıktan sonra şunu söyleyelim, duygusallık insanların en zayıf noktasıdır. Duygusallık insanların en zayıf noktasıdır. Yani bir insanı olumlu veya olumsuz etkilemek isterseniz, onları öncelikle duygusal bir hale getirirsiniz, ondan sonra da şey yaparsınız, ondan sonra da onları etkilersiniz. Mesela biz bazen diyoruz, kendi kendimize soruyoruz, şu an yaşayan şia, mesela araştırma imkanları bu kadar genişledi, bir şeyleri okuma düşünme imkanları bu kadar genişledi. Nasıl 5 yaşında bir çocuğun inanmayacağı bu tip safsatalara inanıyorlar diye dikkat edin şu anki Kissebeiler yani İran'ı kastediyorum hala insanların duygusallıklarını kullanıyorlar. Yani Abdullah ibn Sebe, nasıl insanların duygusallığını kullandıysa onlar da kullanıyorlar. Hüseyniye diye geceler düzenliyorlar mesela. Kerbela biliyorsunuz işte sesi sanki özel seçilmiş böyle yanık tipler var. Adamlar öyle bir şeyler anlatıyorlar ki, misal insan işte Arapça olsun, işte yani insan gerçekten ağlamaması mümkün değil. Yani o Hüseyin'in halini, o Peygamber'in ona olan sevgisini öyle bir anlatıyorlar ki, işte o ruh halindeyken insanlar, o duygusallık halinde o mersiyelerin içerisinde ne verebildilerse, sözde Türkü söylüyor adam, hani öyle görünüyor ama adam orada ne ekebildiyse insanların kalplerine beraberinde şey yapabiliyor, beraberinde ekebiliyor. Ondan dolayı bunu iyi kullandılar. Yani bu Kerbela faciasını 1'e 5 koydular, 5'e 10 koydular, 10'a 15 koydular. Şimdi bir de öldürülen Hüseyin. Yani tek şia değil, bütün Müslümanlar seviyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın torunu. Bu yalan haberlerin çoğu da bu şekilde tarih kitaplarına da girdi. Yani bu dilden dile dolanan. Çünkü tarihçi ne yapar? Tarihçi vesikadan daha ziyade eski tarihçileri kastediyorum. İnsanların nakletmiş olduğu haberlerden tarih toparlar. Doğru mu? Doğal olarak bazı güvenilir kaynaklarda bile bazen e bu tip rivayetlerle şey yapabiliyoruz, e, karşılaşabiliyoruz. Sebebi de duygusallık. Yani hem tarihçinin duygusallığı, yazan Alimin duygusallığı, hem haberi aktaran insanın beraberinde duygusallığı. Mesela İslam tarihinde, yani İslam tarihi özellikle nakt konusunda, insanlık tarihinde eşi benzeri görmemiş bir çalışma ortaya koymuş. Doğru mu? Yani rical, senet anlamında insanlık tarihinde olmayan bir çaba ortaya koymuş. Ama söz konusu şiir abilerin rivayetlerine gelince aynısını göstermemişler. Mesela yani aynı hassasiyetle şiir abilerin rivayetlerine yaklaşmamışlar. Ya bu onların duygusallığından kaynaklanmış. Yani hani anlatılan şeyler peygamberimizin ehliyle alakalı olduğu için yazarlar da duygusallığa kapılmış, mesela çok ciddi anlamda tahkik yapmamışlar veya bu rivayetlerin sonradan gelen insanlar üzerinde nasıl olumsuz bir tesir bırakabileceğini belki de hesaba katmadılar yanlış kullanılabileceğini düşünmelerden. Mesela buna örneklerden bir tanesi kim? İmam Taberi. Şimdi eni Sünnetin en seçkin şeylerinden bir tanesi, tarihçilerinden bir tanesi. İmam Taberi ve ilk dönem tarih yazarlarından bir tanesi. İlk tefsir kitabı, ilk tarih kitabı değil ama tarihte ilk olanlardan bir tanesi o. E şia'nın bütün rivayetini şey almış. Tarih o Taberi almış. Şia mesela bütün şeylerini. Bütün delillerini tab tab Tabeli'nin tarihinden getirir her zaman. Tabi Tabeli mukaddimesine şunu açıkça söylüyor. Yani hani ben rivayetleri sana toparladım, bunları teftiş etmek senin görevindir diye. Bunu açıkça söylüyor. E şey Taber hani sen araştır, sen bak, sen doğru olup olmadığına karar ver diye. Ama tabi tabeli ne bilsin? Sonradan insanlar iki tane hadisi ezberlemekten aciz kalacak, senet araştırması insanlar için çok lüks bir iş olacak diye. Bunları nakletmiş. Dediğim gibi, biraz da sanki işin içerisinde, beraberinde duygusallık var. Şimdi, burayı anlattıktan sonra, sonraki dönem, yani mesela bu dersten sonra anlatacağım. Şia'nın itikadı nedir diye. Dedi ki, bu itikadın oluşmasında etken kim? Bir Yahudi, Abdullah i̇bn Sebe. Tamam ee, Bunun tafsilatına girmeden, yani Şia'nın itikadı nedir, Şia neye inanır? E, kitaplarında ona girmeden, ben şunun anlaşılmasını net istiyorum yani bu döneme kadar şeyilik siyasi bir meseleyken, bu dönemden sonra şeyilik itikadi bir mesele oldu. Yani şu anki şeyiler, birinci dönem ve ikinci dönemdeki şia değil kesinlikle. Üçüncü dönem artık felsefi, muhtezile ve tamamen din dışına çıkan şeyilik şu, şey şu anda yaşanıyor. Bunun anlaşılmasını istiyoruz. Şimdi, burada çok önemli bir mesele var. Geçen derste değindim, bu derste biraz tafsilata gideceğim. Şia fırak kitapları Abdullah ibn-i Sebe'yi kafir kabul ediyorlar zaten. Şia'nın fırak kitapları Abdullah ibn-i Sebe'yi kafir kabul ediyorlar. Sebe'iye taifesini de kafir olan bir taife olarak kabul ediyorlar ve kesinlikle Şia'nın taifelerinden değildir. Ediyorlar. Ne? Delil olarak da şunu söylüyorlar. İşte Ali ilahtır demiş. Ali Rab'tır demiş mesela. Böyle bir adam nasıl e, Müslüman olsun? Kim bunu söylerse o muhakkak ki kafir olmuştur demişler mesela. Maalesef günümüzde Fırak kitabı yazanların birçoğu da buna aldanmış. Yani buna bir tane kimi örnek vermiştik? Muhammed Ebu Zehra'yı örnek verdik değil mi? Muhammed Ebu Zehra. Şimdi Muhammed Ebu Zehra'nın belki aklınıza şu gelebilir. Niye her derste işte kitabıyla alakalı mutlaka bir noktaya değiniyoruz Çünkü şu anda milletin en çok kaynak olaraktan kabul etmiş olduğu mezhepler tarihi kitabı Muhammed Ebu Zehra'nın kitabı ve bir Muhammed Ebu Zehra bu dalda kesinlikle ehliyet sahibi bir adam değil, bu birincisi. Yani o kendisini ilgilendirmeyen bir alana girmiş, yani, alimlerin bir sözü var meşhur. مَنْ تَكَلَّمَ فِي غَيْرِ فَنِّهِ اَتَى Yani kim kendi fenni dışında, kendi alanı dışında konuşursa acayip acayip şeyler söylemeye başlar diye. Muhammed Ebu Zehra'nın da durumu bundan ibaret. Yani kendi fenni olmayan, kendi alanı olmayan bir alanda konuşmuş. İki, kendince iyi bir şeyler yapmış fakat daha çok zarar vermiş mesela örnek veriyorum şia taifelerini anlatırken şiaların müslüman olduğunu şu anki şia yani hepsinin bunların müslüman olduğunu anlatıyor sebep olarak da diyor ki bak onlar bile sebe'iye taifesini kafir kabul etmişler ve bunu da akidelerinden dolayı yapmışlar ve kendi inandıkları her şeyi de mutlaka Kur'an'dan ve sünnetten bir ayete dayandırmışlar Öyleyse biz nasıl diyeceğiz bu adamlar şey topluluğudur, küfür topluluğudur. Şimdi Şia, her ne kadar Abdullah i̇bn Sebe'yi tekfir etse de onlar da o Şia'yı ifsad etmek için uğraştı diyorlar. Şimdi problem burada. Fakat netice itibariyle Abdullah i̇bn Sebe'nin savunduğu bütün itikadı beraberinde savunuyorlar. Mesela örnek. Hani anlaşılsın diye söyleyelim. Şimdi Abdullah i̇bn Sebe ne dedi? Ali ilahdır dedi. Doğru mu? Ali ilahdır dedi, net bir şekilde. Ee, şiiler de Ali'nin uluhiyetine dair ne varsa Ali'ye ispat etmişler. Ali ilah değildir diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Eyvallah. Fakat bir insanın kendisiyle ilah olabileceği bir varlığın kendisiyle ilah olabileceği her şeyi de Ali'ye ispat etmişler. Yani ne anlam kaldı? Mesela okuyorum size Usulü Kafi'den bir bab ismi okuyorum. Şimdi, bab el-aim metu yalamuna makan ve ma yakunu, la şeyu. İmamlar. Olmuş olan her şeyi de bilirler. Olacak olan her şeyi de bilirler. Hiçbir şey onlara gizli kalmaz. La يغفى عليه şeyun Kim'in sıfatıdır? Allah'ın sıfatıdır. La يغفى عليه خافية Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Doğru mu? Olmuş ve olacak her şeyi bilen kimdir? إن الله أحاط بكل شيء عِلْمًا بكل şeyin عِلْمًا Kuşatan Allah Azze ve Celle'dir. Altında verdiği rivayete bak. Adamın biri geldiği Cafer'le konuşurken Cahver bin Sadık, öyle diyor yani imamlarla. Cahver ona dedi ki, şüphesiz ki biri bana hani, rivayetin aslı şu ya Bukhari'de, biri Musa Aleyhisselam'a sordu, senden daha alim birini tanıyor musun? Musa Aleyhisselam dedi, hayır. Allah Azze ve Celle dedi, git falanca, ya da Hıdır diye bir kulumuz vardır. Gitti, bu Keb suresindeki kısa yaşandı aralarında. Doğru mu? Ne Yani bu kısanın başlangıcına sebep olan şey ne? Senden daha bilgili biri var mıdır? Ben Musa'dan da, kıdırdan da o zaman yaşasaydım diyor derdim ki biz sizden daha bilgiliyiz. Sözde bunu Cafer-i Sadık söylüyor tabi. Yani yalan olduğu kesin olan biri var. Niye? Çünkü diyor Allah onlara ileride olacak şeylerin ilmini verdi. Fakat biz imamlar hem ileride olacak olanları hem de geçmişte var olanları biliriz. Bu kimi sıfatı? Bu şimdi Ali ilah değil, imamlar ilah değil ama bütün her şeyi bilirler. Olmuş ve olacak her şeyi bilirler. E mesela bir başkası geldi, soru sordu bir imama, bir konuyla alakalı. Sen bilmez misin dedi, yerin ve göğün kaybının anahtarları imamın elindedir diye. Bizim bildiğimiz melekutu s-semavati vel ard, Ebu Cehil bile Allah'ın elinde olduğunu söylüyor. Doğru mu? Eğer bu şey ise imamların elindeyse, bu uluhiyet değil de nedir mesela? Başka bir bab ismi okuyorum size. Bab, ardul a'mali alel nebiyyi vel e'immeti. Amellerin peygambere ve nebilere arz edilmesi. Amellerin peygambere ve nebilere arz edilmesi. Altındaki rivayet. Adamın bir tanesi imama geldi. Dedi ki benim için Allah'a dua et. Senin için Allah'a dua etmeme gerek yoktur dedi. Sen bilmez misin her gece ve gündüz sizin bütün amelleriniz bana arz ediliyor diye? Sen bilmez misin sizin bütün amelleriniz gece ve gündüz bana arz ediliyor diye? Bab okuyorum. Ennel arda kulleha lil imami aleyhisselam. Yeryüzünde var olan her şey İmam aleyhissalatu vesselam'a aittir e, diye altında bir tane şey vermişler. Adamın biri Cafer'e bir soru sordu. Cafer-i Sadık'a. Cafer-i Sadık döndü ona dedi ki: "Sen bilmiyor musun? Dünya ve ahiret hepsi imamın elindedir. İmam onu dilediği yere koyar." Dünya ve ahiret hepsi imamın elindedir. İmam onu dilediği yere koyar e, diye. Şimdi bunlar imamlarla alakalı şeyler. Mesela geçen derste de söyledik Khomeini Hukummetul İslamiyye kitabında şöyle bir şey söylüyor. Herkes bunu bilir ki diyor, bizim imamlarımızın öyle bir yüksek makamı vardır ki, kainattaki bütün zerreler onlara hudu etmek zorundadır, boyun eğmek zorundadır. Ve bizim mezhebimizin zaruriyatındandır. Yani hani dinde zorunlu bilinmesi gereken e, usulü dinimizdendir diyor. Bizim mezhebimizin zaruriyatındandır. Bizim imamlarımızın öyle mertebeleri vardır ki ne meleki mukarrap ne de nebi mursel oraya ulaşamaz. Ne meleki mukarrap ne de nebi mursel o makamlara ulaşamaz diye. Şimdi siz bu rivayetleri ikrar etmekle beraber bu rivayetleri kabul etmekle beraber eğer deseniz ki biz Ali'nin ilah olduğunu kabul etmiyoruz. Ali'nin ilah olduğunu kabul edenlerin de kafir olduğuna inanıyoruz. Bunun arkasına da sığınaraktan bizim itikadımız düzgündür derseniz ama altına da bu tip rivayetleri en sahih kitaplarınızdan naklederseniz bu yalan yani söylemiş olduğunuzla yapmış olduğunuzun birbiriyle uyuşmadığını ve takiye yaptığınızı, yalan söylediğinizi gösterir. Anlatabiliyorum değil. Şia sebeylikten kaçmış ama sebeyliğin iddia ettiği her şeyi söylemiş. Mesela rucat akidesi. Şi bunu anlatacağız inşallah. Şianın en temel akidesi nedir? Mehdi inancıdır. Şia'nın iman esaslarından bir tanesi nedir? Mehdi inancıdır. Ne inanıyor peki Şia? İşte son imam olan e, Muhammed bin Mehdi Askeri işte bir girdaba, bir serdaba girmiş. Yani bir mağaranın içerisine girmiş ve kaybolmuş orada. Bir daha da kimse onu görmemiş. Kıyametten önce mutlaka tekrardan geri dönecek. Ne yapacak peki? Bütün yeryüzünü hepsi ehlibeyti tanıyacak. Bütün yeryüzüne Allah'ın hüccetini ikame edecek erken ahli beyti sevecek, ondan sonra şey, e, ondan sonra tekrardan artık ölecek mi, ölmeyecek mi, onu da bilmiyorum. Yani neye inanıyorlar o kısmında. E, Rujat akidesini ortaya atan kim? Rujat akidesini ortaya atan zaten Abdullah ibn Sebe. Mesela sen onu tekfir ediyorsun ama onun şeyi sende duruyor. Mesela en önemli akide hangisi? Şia'nın içerisinde imamet akidesi. Şia'da imamete bizimle bakış açıları nasıl? Bir, imamet seçim yoluyla olmaz. İmamet nasıl sabittir? ve Allah Azze ze ve vecelle şey yapmıştır, görmüştür. İmamlar masumdur. Allah'ın yer yüzündeki gölgeleridir ki Khomeini de bunu 40 hadis kitabının şerhinde söylüyor. Zorunlu olarak diyor, bilinmesi gerekir ki nasıl ki peygamberler masumdur, Allah tarafından korunmuştur. İmamlar da keza masumdur, Allah tarafından korunmuştur. Bu 40 hadis kitabını Türkçeye de çevirmişler. 40 hadis şerhi. Biz küçükken vardı çünkü yani 40 hadis şerhi diye 2 ciltlik Khomeini'nin bir şey vardı, bir kitabı vardı. Şimdi bakın burada dikkat edin abiler. Bu akide nereden geldi? Şimdi sen Selebeileri tekfir ediyorsun ama bu Farsların felsefi inancı. Mesela niye bütün Farslar şey? Yani şimdi bir düşünün dünyada hem o dönemde ilk dönemde hem şu anda Şii temsil eden Farslar mesela işte İranlılar misal. Niye böyle? Çünkü onlar Farslar İslam gelmeden önce seçim yoluyla halife diye bir şey böyle bir şey onların şeyinde yok, devlet geleneklerinde yok. Yani onlar şuna inanıyorlar. Ee, yönetim babadan oğula intikal eder. Baba, oğul yoksa eğer en yakın akrabaya, erkek akrabaya işte amca çocuğu gibi, yeğen gibi bunlara intikal eder beraberinde. Ve bu Allah'ın bir vergisidir. Yani iyilik ilahı, iyilik tanrısı mecusilerin şeyinde olan aydınlık tanrısı işte onu korur. Onun kararlarını etki eder. Onun şöyle yapmasına inanır diye. Ondan dolayı bu akide mesela şu anda Şialarda da aynı şekilde mevcut. Allah Azze ve Celle'nin imamları seçtiğini, Allah Azze ve Celle'nin imamları koruduğunu, akidesi olduğu gibi onlarda da mevcut. Ve bu kimin eliyle girmiş? Abdullah İbni Sebe'nin eliyle mesela şeye girmiş. Hakeza, mesela sövme itikadı, bunu anlatacağız. Sahabe'ye bakış açısı. Şu an Şii olup da sahabe'ye sövmeyen kimse var mı? Misal adam şeyde, siz söyleyin adını. Geçen belki bunu anlatmışımdır size. Yasir el-Habib adında bir adam. Kuveyt'te bir sempozyum oluşturdu. Ayşe Atomfiller. Sempozyumun adı bu. Ayşe Ateştenir. Ayşe annemizin öldüğü gün böyle bir şey yaptı. Bu adam bunu yaptığında hemen akabinde açıklamalar geldi. Mesela Hamene'nin bir açıklama yaptı. Hiç kimse Şia eli sünnetin rumuzlarına söylemez diye. Hemen işte Nasrallah bir açıklama yaptı. İşte o şeydir. Ne kere bir adamdır? Şia'nın içinde hiç kimse onu tanımaz diye. Adam da bir televizyon kanalında Avrupa'da program yapıyor. Hümeynenin kitaplarından Hümeynenin de kendisi gibi düşündüğünü, bunların takiye yapacağız diye usulü diniz edelediğine dair bir program yaptı. Ve o programda Hümeyneden alıntılar yapıyor adam. Mesela bir tanesi işte köpeğin domuzun necaseti bahsini konuşurken işte anlatıyor hani bizim mezhebimize taharet kitabı kitabı. yani. Ve kitabı basan da şey Hümeyni Müessesesi. Yani baslanda Hümeyni Müessesesi kitabı Tahar adında taharet temizlik fıkhi ile alakalı Hümeynenin kitabını basmış. Anlattıktan sonra diyor ki Ayşe ise domuzdan daha necistir. Yani son babu kapatırken hani şey yani anlatıyor ya adam şimdi domuzu anlattık köpeği anlattık onun yanında ondan daha necis olan biri var onu da hani en son söyleyeyim diye Ayşe bizim yanımızda domuzdan daha necistir. Şu anlaşılıyor yani onun bedeni de necistir hani aynen necistir diyor çünkü domuz için adam bu tip nakiller getirdi beraberinde. Yani kendi mezhepleri, kendi mezheplerinden, kendi mezheplerinden birinin, birilerinin yalancı olduğunu söyledi. Sahabeye bakış açısı bu. Ali sahabeye böyle bakmadı. Hasan sahabeye böyle bakmadı. İşte Hüseyin'in de Hasan'ın da en samimi arkadaşı Abdullah ibni Ömer'di. Biraz önce anlattık. Abdullah ibni Ömer'le beraberlerdi. E misal, hiç kimse bu gözle bakmadı. Bu ilk kimin fikriydi? Şia'nın kendi kaynağından getirdik. Nuh Bakti ne demişti? İlk defa şeye söven, Abdullah i̇bn sebedi Sebeydi, Ebu Bekir ve Umar'a ve bana bunu Ali emretti dedi. Onu huzuruna getirdiği zaman bunu ikrar etti ve Ali onu öldürmek istedi. Kendi ashabı buna engel olunca Ali onu sürdü dedi mesela. Şia kendi kaynağıyla bile Ali'nin döneminde ilk bunu çıkaranın Abdullah İbn-i Sebe olduğunu söylüyor. İlk buna inkar edenin de yine Ali radıyallahu anh olduğunu söylüyor. Fakat bugün Şia'nın itikadında hadisler var mesela. Kim şeyhe mesela biz diyoruz ya, kim günde yüz kere La ilaha illallah wa la alaşerik kere dersen ona şu kadar ecir vardır diye aynı bu minvalde hadisler var kim şeyhine günde yüz defa küfrederse, kim şeyhine günde yüz defa söverse mesela ona şu kadar şu kadar ecir vardır diye feme yakfur bi ta'wuti wa yumin bil lahi fakad istemsə kabil urwa tulusqa feme yakfur bi ta'wuti ey abu bakr ve umar diyorlar kim abu bakr ve umaras şey yaparsa küfür onları inkar ederse onları tekfir ederse Allah'a da iman ederse kokması olmayan sapasağlam kulpa yapışır e diye. Akide nereden gelmiş abiler? Abdullah İbni Sebe'den gelmiş. Onların kendi kaynaklarıyla sabit bu. Ondan dolayı diyoruz ki, daha fazla örnek vermeye gerek var mı? Yok. Ondan dolayı diyoruz ki, Abdullah İbni Sebe her ne kadar şia tarafından tekfil edilip, her ne kadar şia tarafından guluv evli olarak isimlendirilse de, fakat şu anki var olan itikadın hepsi Abdullah İbni Sebe'nin ürünüdür. Ve bu akideviş yağını oluşmasında da en büyük rol Abdullah ibn Sebe'ye aittir maalesef. Sorusu olan var mı? Buyur. Cem Mesut, Fatih Ali ile Savaş Başkanı konuşurken, Arda, Eşinizi muhafif etti, Cumhurcu muhafız olduğu Şimdi bu durumda ise kendi çocuğu oluyor. Tamam. İki kişi var normalde bu konuda. Biri Abdullah bin Zübeyr, biri de Hazreti Hüseyin. Yani iki tane ayaklanan kişi var sahabeden. Şimdi bu ikisiyle alakalı genelde Ehl-i Sünnet'in tutumu şu. Yani Abdullah bin Zübeyr'in de, Hüseyin radıyallahu anh'ın da Yezid'den daha hayırlı olduklarını... Hatta mesela ehl Sünnet'in içerisinde örnek veriyor, İmam Ahmed'e soruyorlar. Yani Yezid'i seven birileri var, hiç insan Yezid'i sevebilir mi diyor yani? yani Yezid'e bakış açıları problemli olduğu için, yani hani Yezid'i problemli bir adam gördükleri için daha doğrusu, onun için bu ayaklanmalar için bir şey söylememişler. Bir de bu Yezid döneminde işte veya sonrasında hemen bu Haccac'ın yaptıkları var. Mesela işte Mekke'ye saldırması, Medine'ye saldırması, Mekke'ye manıcını koyup Kabe'yi taşlaması, özellikle Abdullah ibn döneminde. Bu tip şeyler de yaşanınca, doğal olaraktan daha ziyade şey haklı olanın Abdullah İbn Zübeyr ve Hüseyin radiyallahu anh olduğunu söylemişler. Ve hani iki taraf vardı, iki taraf da iştihad etti. Orada da bu tip şeylere hiç girmemişler. Çünkü bu iki tarafın da sahabe olduğu bir yer için konuşulmuş. Ama burada bir tarafta sahabe var, diğer sahabenin yanında da sahabe yok, normal insanlar var. Öbür tarafta da sahabe yok, normal insanlar var. Mesela Yezid sahabe değil zaten. El Sünnet'in içinde işte üç görüş var. Yezid'e anet okunabileceğini söyleyenler var, genel anlamda. Bu doğru bir görüş değil. Genelde şanlı rivayetlerinden etkilendi verilen bir fetva. Yezit sevilir mi? Sevilmez, buğz edilir. İmam Ahmed ve benzerlerinin görüşü var. Bunu anlatırız inşallah ileride. Üçüncü olarak da işte yezit hakkında tavakuf. Yani mesela İbn Teymiye ve benzerleri gibi, yani Yezid hakkında bir sahip değiliz. Yani ne yapmışsa şeyini Allah'a verecektir, hesabını Allah'a verecektir diye tوقف eden bir görüş var bir de. O İmam ister mi olsun, Tamam. Buna ee, Tamam. İmam şimdi imam. Yezid imam Yezid imam olduğu zaman asıl problem orada. Hani ma bunya ala batilin Yani Yezid'in babasının ilk çıkardığı şey zaten doğru değil. Şimdi aslında meseleyi asla döndürecek olursak, mesela en aslına döndürecek olursak, şimdi bu genel kaide seni söyledi Fakat bu meselenin aslı var. Mesela Muaviye radıyallahu anh emirlik iddiasında bulunduğunda bu emirlik bize göre sahih bir emirlik değildir ki. E, Misal hani ikinci bir baş olmuştur. Yani İslam'ın hukuku uygulansa başına uğrulması lazım normalde. Doğru mu? Bu emirlik onun üzerinden kurulmuş olan bir emirlik. İki, verdiği sözü tutmamıştır mesela. Yani, yani normalde şura ile seçilmesi gerekir kendisi bir takım maslahatları gözeterekten yezidi seçmiş bir de mesela diyelim ki yezidi seçmiş ama yezidi seçtiğinde yeryüzünden hayırlı insanları var yani yezidi kimse tanımaz etmez bir tecrübesi yok saydığımız beş tane dört tane isim var Hüseyin var Abdullah ibni Zübeyr var Abdullah ibni Abbas var Abdullah ibni Ömer var mesela bu adam şey olmuş seçilmiş mesela böyle olunca tabi doğal olaraktan hani bu zaten Peygamber de buna saltanat diyor. Yani hani hilafet edemiyor. Dikkat ederseniz aleyhissalatu vesselam beraber de ehli sünnet. Yani ben daha önce de bunu anlatmıştım. Yine söyleyeyim. Ben ehli sünneten şunu anlıyorum. Ehli sünnet hak, hukuk meselesini bir yerden sonra bir kenara bırakmış. Fitne olmasın, daha fazla kan dökülmesin peşine düşmüş. Yani hani yoksa iş haktır, hukuktur, esastır, kaidedir. Bir yerden sonra bunu geçmişler artık yani. Daha fazla nasıl kan dökülmez? Daha fazla nasıl Müslümanlar bölünmez? Yani misal bunun hesabını yapmaya başlamışlar. Ama dediğim gibi yani Yezid'in başa gelmesinin aslı sabit değil ki, fer'i sabit olmuş olsun yani. Şimdi Hüseyin'e göre olmadı. Yani Hüseyin Hasan'ın yaptığını kabul etmediğinden dolayı. hani O şöyle düşünüyor zaten, sen bizim babamızı yalancı çıkardın. Yani babamızla bir mücadele oldu ve sen bizim babamızı yalancı çıkardın e, şeklinde. Bir de mesela ona göre söz tutulmamış. Yani şura ile olması gereken şey zaten hepsinin kızdığı şey bu. Niye Ezidi seçti e diye. Çünkü biz Fars da değiliz, Rum da değiliz. Yani biz mülk değiliz. Nasıl mülkü şeye bırakır? Çocuğuna bırakır e, şeklinde. Şimdi İslam'da ehlül halli ve'l akd dediğimiz bir şey var. Değil mi? Yani imam müstakil değildir. Hani işte imam dilediğini dilediği gibi yapacak. Mesela ben şöyle bir şey söyleyebiliriz misal örnek veriyorum. Yani bak, diyor mu işin genel kaideleri ayrı bir şey, tafsilatı ayrı bir şey. İnne Allah ya'murukum en tu'dul emanati ila ahliha. Allah emanetleri ehline vermenizi ister. Bu emir mi? Emir. Emrin muhalefeti şey mi? Haram mı? Haram. Tamam? İnne Allah ya'murukum en tu'dul emanati ila ahliha. Tamam. Emaneti Yezid'e verdi, haram işledi. Ben harama itaat etmem diyebilirsin mesela yani. yani buradan bunu çıkarabilirsin. Ee, örnek veriyorum. Mesela bir başlık. İşte İce oğlu yani Hüseyin Hasan ona bunu emanet etti. O da tuttu bu emanete ihanet etti deyip yani işi bu kısma bağlayıp bu hainliktir. Hainiye de itaat olmaz diyerekten itaat edeyim. Sonra mesele de Yeziit meselesi zaten. Yani hani sen buna hainlik dediğin anda Hüseyin gibi baktığında otomatikman haini kendisi yezit olmuş oluyor zaten. Tamam. Sen itaat etmesin. Mesela işte hadis getirirsin. En şey faziletli cihat zalim sultanın yanında söylenen hak kelimesidir. Mesela en faziletli şehit zalim sultana hakkı söyleyip onu nehyeden ve bunun karşılığında öldürülendir. Mesela diyebilirsin. Örnek veriyorum. İşte diyebilirsin mesela kim malı için savaşır öldürülürse, kim canı için savaşır öldürülürse, kim ırzı için savaşır öldürülürse şehittir. Mesela. Bunlardan mala el koydular. Cana el koydular. Misal diye insanların mallarını, canlarını heder ettiler. Biz de bu uğurda savaş veriyoruz diye. Yani getirip işi bu asıllara bağlayabilirsin açıkçası. Zaten buraya bağladığın anda senin gözünden karşı tarafın meşruiyeti yıkılmış oluyor. Ben şunu söyleyeceğim. Hani bu bir tespit. Biraz siyasi bir tespit. Yani insanlar zamanında bunu söylemişler. Bu bir rivayete dayanıyor tabii. Ama rivayet ne kadar sahiptir, zayıftır onu bilmiyorum. Hüseyin radıyallahu anh bu yaptığını yapmasaydı eğer ee, İslam tarihi boyunca mülkle hilafetin arasındaki fark anlaşılmayacaktı. Yani aslında Hüseyin anh çok büyük bir iş yaptı. Hani Biz belki bugün farkında değiliz ama biz bugün hilafetle saltanat arasındaki farkı ne, nereyle ayırt ediyoruz? Dikkat edin. Biz hilafetle saltanat arasındaki farkı biz Kerbela olayından dolayı idrak ettik yani. Hani Birileri bu iş için kanlarını akıttılar. Yani bu doğru bir şey değildir. Hilafet İslam'da babadan oğula geçmez. İslam'da böyle bir usul yoktur diye. Belki o dönem insanı bunu bilecekti. Ama üzerinden bin sene geçtikten sonra gelen insanlar, böyle bir şeyden haberdar dahi olmayacaklardı. Misal, doğal olaraktan. Ama bakın bu davranışta, yani Hüseyin bunun uğrunda Hüseyin'in kanı var. Hani hilafetle, mesela bir davayı en kaliteli yapan şey nedir? Bir davayı en kaliteli yapan şey kandır. Çünkü bir davaya kan verilmişse, bir dava üzerine kan akıtılmışsa, onun rengi çıkmaz hiçbir zaman yani. Hani Kanın rengi her zaman o akıtıldığı şeyin üzerinde bakidir. Orada kalır. Nübuvvet, hilafet, bir de saltanat. Doğru mu? Aleyhisselatu vesselam, hilafet saltanata dönmesin diye ne kadar çaba sarf etti? Mesela dikkat edin, bütün milletlerin liderlerine yaptığı davranışların hepsini iptal etti Aleyhisselatu vesselam. Niye? Ta ki iş saltanata dönmesin diye. Tazim, saygı, övgü, normal milletlerin krallarına yaptığı ne varsa, aleyhisselatü vesselam daha fazla hak etmesine rağmen, hani... Hep ne Farslarla Rumlarının krallarına yaptığı gibi yapmayın diye. İlleti de belli etti aleyhissalâtu vesselâm. Sonradan gelen halifeler de buna çok dikkat etti. İnsanlardan ayrı yaşamamaya özen gösterdiler. İnsanlarla beraber yaşadılar. İnsanların hayat standartlarında yaşadılar mesela. Ama iş şeye gelince, bunlara gelince, babadan oğula devretti. Bu şunu söylüyor. Yezid de kendi oğluna bırakacak. O da kendi oğluna bırakacak diye. Hüseyin radıyallahu anh kendini, yani orada şehit olaraktan bütün insanlıkta İslam tarihine kendinden sonra çok güzel bir ders vermiş oldu. Yani saltanat nedir, hilafet nedir, insanlar anlamış oldular. Başka sorusu olan var mı? Tamam. Yok Ali radıyallahu zaten Mekke'de, şey, Kufe'de şehit oldu. Söylemedim mi onu? Mescidde Abdullah ibni Mülcem onu Kufe'de şehit etti. Kufede şey dedince Hasan'a da Kufede biat edildi. Sekiz ay sürdü Hasan'ın şey, e, hilafeti. Bu savaş olacakken sulh olunca şimdi hilafetin merkezi bir elde toplanınca Kufa merkez olmaktan çıktı. Kufa merkez olmaktan çıkınca zaten Hasan Kufellerden nefret ediyor. Yani onların nasıl insanlar olduğunu biliyor. Aldı şeyini kardeşlerini de hepsini şeye döndü. Geri Mekke'ye döndüler ya. Yani. Başka? Hufa hala aynı. Irak değil mi? Yani Irak'ın o şiası hala yeryüzünün en hain insanları onlar. Yani Amerikalılar Irak'a girdikleri zaman işte Müslümanları sattılar, Amerikalarla beraber işbirliği yaptılar. Müslümanların kadınlarına tecavüz ettiler. Müslümanların kadınlarını götürüp şeylere teslim ettiler. Para karşılığında Amerikan askerlerine teslim ettiler. İşte Amerika oradan çıkarken orayı şia'ya bıraktı gitti. Şia'ya bıraktı, Maliki'ye bıraktı gitti. Ee, mesela yani şeydir. Kufa aynı Kufa yani bir şey değişmedi Irak'ta. Aynı hainlikleri olduğu gibi devam ediyor. Evet. Bu